Bölüm 229 Pazartesi ve Perşembe Orucu Hadis 1256 Ebu Katade Allah ondan razı olsun şöyle dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu O da şöyle buyurdu O gün benim doğduğum gündür peygamber olduğum veya bana vahyin ilk başladığı gündür. Hadis 1257 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pazartesi ve perşembe günleri, ameller Allah'a arz olunur. Ben de oruçluyken amellerimin arz olunmasını severim. Hadis 1258. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.